اَلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِهِ وَصَحْبِهِ اِجْمَع۪ينَ Geçen hafta Ali İmran Suresinin 64. ayetinde kalmıştık. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. 64. ayetini tam bitirememiştik. Burada allah Teala şöyle diyor, ''Kul ya ehlel kitap, te'alev ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynekum'' Sizinle bizim aramızda eşit olan bir kelimeye gelin. ''Ella ne'abude illallah'' ve la yettahiz ba'duna ba'den min dunillah diyor ki burada Allahu Teala ehli kitaba de ki aramızda ortak olan bir kelimeye gelin o ortak olan kelime de la ilahe illallah'tır. El abu de illallah Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan önce birimiz diğerlerini Rabler olarak tanımasın. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Eğer yüz çeviriler onlara şöyle deyin, şahit olun biz Müslümanız. Şimdi onlardaki Allah inancını bir kere daha okuyalım. Yahya oku bakalım. Katoliklerde Allah inancı bu Katolik Kilisesi Din ve Ahlak İlkeleri adlı kitaptan Katoliklere göre Allah birdir. Ondan başka Tanrı yoktur. O gerçeğin kendisidir. Yeri ve göğü tek başına yaratmıştır. Yaratılış düzenini ayarlayan ve dünyayı yöneten O'dur. O insanlara yakındır ve her şeyi bilir. O her zaman vardır. Varlığının başı ve sonu yoktur. Her şey varçlığını varlığını ona borçludur. Tamam. Sahip olduğumuz her şey ondan gelmektedir. O kendiliğinden var olandır. Tamam. Allah'ın tamam, baba tamam, olarak Tamam burada tamam kal. Evet. Şimdi yani ortak olan kısımları şey yapalım. Şimdi buraya kadar dikkat ederseniz bizim inancımıza ters düşen herhangi bir şey yok. Yani biz Allah'ı nasıl tarif ediyorsak onlar da aynen o şekilde tarif ediyorlar. Onun <gülüyor> için ilâ kelimetin sevâin beynenâ ve okum. Bizimle sizin aranızda ortak olan o kelimeye gelen. Bak siz de böyle diyorsunuz. Yani bizim size bunu anlatmamıza gerek yok ki, siz zaten bunu biliyorsunuz. Peki İsa Aleyhisselam ne diyorlar? Bu ortak kısmını oku. İsa babanın elçisidir. Şimdi tabi orada baba, niye baba dediklerini de söylüyorlar. O i̇stersen niye baba dediklerini de bir oku Allah'a. Allah'ın baba olarak adlandırılması, her şeyin başlangıcı ve aşkın otorite sahibi olmasından ve tüm çocuklarının üstüne titreyen sevgi dolu iyiliğinden dolayıdır. Yoksa Allah ne erkektir ne kadın. Allah Allah'tır. Şimdi Allah ne erkektir, ne kadın dendiği zaman lemgelit ve lemyûle de tamı tamına denk geliyor değil mi? Yani çocuğu yoktur, baba değildir, oğul da değildir. E peki niye baba diyoruz? İşte çok saygımız var, onda işte kullarına titreyen bir şefkati var, ondan dolayı diyoruz. E peki ondan dolayı şimdi babanın elçisi derken Kimin elçisi demiş oluyorlar kendilerine göre? Allah'ın elçisi yani İsa nedir? Rasulullah'tır. Biz ne diyoruz? Aynı şeyi bize söylüyoruz değil mi? İsa Aleyhisselam Allah'ın rasulüdür diyoruz. Evet devam et. İsa Baba'nın elçisidir. Baba onu kutsal ruhla meshetmiş, rahip, peygamber ve kral yapmıştır. Evet zaten o, o da onda biz ayetlerde okuyoruz İsa Aleyhisselam'ın Mesih olduğunu. O kendiliğinden bir şey yapamaz, her şeyi kendisini gönderen babadan alır. Bak kendiliğinden bir şey yapamaz. Elçi kendini kendi sözünü söyleyen kişi elçi deniyor mu? Allah'ın elçisi olduğu için söylediklerinin ne olması lazım? Allah'ın sözleri olması lazım, değil mi? İşte aynı şeyi söylüyorlar. Kendiliğinden bir şey yapamaz. Yaptıkları tamamen Allah'tan aldığıdır diyorlar. Evet. Bitti mi? Heh, tamam ortak noktalar bunlar. İşte burada yani biz de La ilahe illallah, İsa Resulullah diyor muyuz? Demek zorundayız. İsa Allah'ın elçisidir demezsek ne olur? O zaman Kur'an-ı Kerim'i inkar etmiş oluruz. İşte burada <gülüyor> diyor ki Allahü Teala, aramızda ortak olan kelimeye gelen Şimdi Müslümanlar olarak da bu ortak noktaları tespit de görevimizdir. Yani şimdi onlara aramızda ortak olan kelimeye gelin diyor. Sayet-i kerime. Birisi kalkar kardeşim bizim sizin ortak tarafımız yoktur derse o zaman bunları göstermemiz lazım. Peki bu nedir? Ondan sonra diyor ki <gülme> Velayette khide ba'dun ba'dan ben min dunillah. Min dunillah Allah'tan önce diyebiliriz yani. Birimiz diğerini Allah'tan önce Rabler edinmesin. Rabler edinmesin. Yani e, Efendileriniz Allah'ın önüne geçen efendileriniz olmasın. Allah'ı ikinci sıraya koymayın demiş oluyor değil mi allah Teala burada. Şimdi bugünkü mesele Katolikler papaya nasıl bir rol biçiyorlar? Onu bir oku. yani birimiz diğerini derken mesela papa İsaaleyhisselam zamanında yoktu. Sonradan papalık diye bir kurum oluşturuldu. Hristiyan kilise bir kurum haline getirildi. Yani kilise bir şahsi manevi haline getirildi. Bu sene bu sıralar çok konuşuluyor. Şahsi manevi yani tüzel kişilik yapıldı. Bugün şunu da zaman zaman söylüyoruz. Ee, şeyler Fransızlar Katolik Kilisesine karşı dört asırı aşan bir mücadele verdiler. Sonunda başarılı oldular. Ellerinde bir bilgiler olmadığı için bir defa Katolik Kilisesinin yapısını tüm hayata yansıttılar. Tüzel kişilik diye bir şey icat ettiler o kiliseden istifade ederek ve tekrar şeyi teokrasiyi bütün dünyaya yaymış oldular. Yani bugün parlamentolar Allah'ın yerine geçer. O devleti yönetenler Allah'ın yerine geçer. Alacakları her karar Allah'ın emrine uygun mudur, değil midir tartışılmadan kabul edilir. Yani tüzel kişilikleri vardır. Ondan sonra o tüzel kişiliğin işlemiş olduğu suçlardan tüzel kişilik sorumludur. Onu temsil eden kişiler değil. Ondan dolayı mesela aklanma eylemi yapılır. Sonra da bunlar bu yani tüzel kişilerin aklandı mı, orada bulunan kişiler de aklanmış sayılır. <gülüyor> bu da yani şahsi manevi denen şeydir. Şahsi manevi bizde yoktur. İslamda böyle bir şey yoktur. Bu şeyde hırsyanlıkta vardır. Yani bir dini kurum yoktur. Çünkü her insan Cenab-ı Hakk'a karşı sorumludur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemle sorumludur. Onun ashabı da sorumludur, biz de sorumluyuz. Bütün Müslümanlar sorumludur. Dolayısıyla hiç kimse kendi yükünü bir başkasının üzerine yıkamaz. Estağuz billah, ve la tezirü ve aziratun bir zira uğra. Kimse bir başkasının yükünü taşımaz. Yani böyle kilise gibi bizde bir şahsı manevi yoktur. Bu şahsı manevi yani şeyi şey yapıp suçu işleyip başkasının sırtına yükleyerek kaçmak için gereken bir şeydir yani. İstersen önce kiliseyi bir oku. Bak kiliseyi ne, ne yapmışlar bunlar. Yani şimdi Müslümanlar zannediyor ki <gülüyor> oradan din devlet ilişkileri kitabını da getirirseniz Müslümanlar zannediyor ki şey kilise cami gibi bir kuruluştur zannediyor. Bana ver onu, sen oradan oku. Kilisenin cami ile bir ilgisi yoktur. Yani binası olması bakımından diyorsanız öyle, içinde ibadet yapılması açısından diyorsanız öyle ama gördüğü iş açısından camiyle uzaktan yakından alakası yoktur. Şimdi oku bakalım kiliseye ne anlam vermişler. Katoliklere göre kilise, hiyerarşik organlardan ve Mesih'in mistik bedeninden oluşmuş bir topluluktur. Göksel armağanlarla donatılmıştır. Kilisenin biri insani, diğeri ilahi olan iki farklı yapısı vardır. Kilise, insanlıkla Allah arasındaki birleşmenin işareti ve aracıdır. Bak, evet, istersen bir daha oku. Kilisenin biri insani, diğeri ilahi olan iki farklı yapısı vardır. Bak, kilise insani ve ilahi. Bizim için cami nedir? Bir binadır. İşte, i̇çinde namaz kıldığımız bir binadır. Evet. Devam et. Kilise insanlıkla Allah arasındaki birleşmenin işareti ve aracıdır. Bak, kilise insanlıkla Allah arasındaki birleşmenin aracıdır. Yani asıl tanrı kilisedir. Şimdi kiliseyi tanrı yapacaklar ki Kilisede görevli olanları da tanrı yapsınlar. İşte şahsi manevi ondan kaynaklanıyor. Şimdi kilise tanrı, kilisede görevli olanlar tanrı, baş, baş papaz olan papa tanrı. Orada papazlar tanrı. E şimdi papazları, papayı tanrı yapıp da Hristiyanları tanrı yapmamak olmaz tabi. Onlar da tanrı yaparlar. Herkes tanrı olur. Zaten onun için onları çağırırlar, şey kiliseye. Ee, dolayısıyla alan razı, satan razı, bir tek Cenab-ı Hak razı değil tabi buna. Ee, işte onun için böyle bir şahsı manevi oluşturuyorlar. O kilisenin e, şeyi altına giren, hakimiye altına, altına giren kişi kurtulmuş oluyor. Evet devam et. Papayı anla şimdi. Papa, Havari Petrus'un halefi ve Episkoposlar Kurulu'nun lideridir. Bu kurulun bütün kilise üzerinde tam ve yüce bir yetkisi vardır. Bu yetki yalnızca Papa'nın rızası ile ortaya konulabilir. Evet, bak kilisenin üzerinde tam ve nasıl bir yetkisi var? Yüce. Tam ve yüce yetkisi var Papa'nın kilise üzerinde. Bir de şimdi bu Papa kelimesi üzerinde de duralım. Mesela şu bugünlerde Kainat imamı kelimesi kullanılıyor. Bu yok bu şimdi siz biraz şey yapın, bunu Fethullah Gülen olarak düşünüyorsunuz, tamam doğru Fethullah Gülen kendisi onu söylüyor. Bu kelimeyi kullanmasına gerek yok. Gavs-ı Azam dediniz mi? O demektir zaten. Peki kendisine Gavs-ı Azam demeyen bir tarikat şeyhi var mı? Çünkü bizdeki kilisenin prototipi dediğimiz, kilisenin Kilise'ye tümüyle benzeyen tarikatlar ve cemaatlerdir. Yani bazı cemaatler bütün cemaatler değil. Tamamen benzeyen onlardır. İşte başta Gavs-ı Azam derler. Gavs-ı Azam eee şeydir. onu da isterseniz okuyalım. Ya, ya hiç anlatmaya gerek yok yani. Sen bunu Papayı oku sonra onları okuruz. Evet. Doğru ki Papa kelimesi baba demektir. Baba Hristiyanlar kime baba derler? Allah'a. Şimdi Allah gökteki baba, Papa da yerdeki baba. Dolayısıyla onu ona göre oku, dinleyin. Allah'a ait bütün yetkiler onun elindedir. Bu kelimeyi unutmayın. Biraz sonra azamla ilgili aynı şeyin söylendiğini göreceksiniz. Evet. Ya da kutb-ı azam diyelim, Gavsazam değil, kutb-ı azam dedikleri şey. Gavsla zaten o demek. Evet. <gülüyor> Devam et. Papa ve episkoposlar kurulu yanılmazdır. Bak, yanılmaz. Şimdi bizde de bu bunu tutturabilmek için biliyorsunuz önce Resulullah eee ismet sıfatıyla sıfatlandırılmış ki öbür tarafa fırsat olsun. Evet. Katoliklere göre Rab İsa Havari Petrus'u kilisenin gözde görülür temeli yaptı ona cennetin anahtarlarını verdi. Şimdi cennetin anahtarları da onlarda. Geçen hafta temelin ne yaptığını <gülüyor> anlatmıştım size. <gülüyor> evet. Havali Petrus'un halefi Roma kilisesi episkopusu olan papa, Mesih İsa'nın vekili ve yeryüzündeki bütün kilisenin çobanıdır. Evet. Hı hı. Mesih İsa'nın vekili. Şimdi İsa'yı tanrılaştırmışlardır. Hatta is istersen ile ilgili ikinci bölümü oku da Vekilin ne demek olduğunu, yani bizim ortak kısımda. Son satır kaldı, onu da getireyim. Papa, canların üzerinde tanrısal atama sayesinde yüce, tam, dolaysız ve evrensel yetkiye sahiptir. Canların üzerinde Allah tarafından verilen yetki sebebiyle yüce, tam, evrensel dolaysız. ve dolaysız bir yetkisi var. Yani Bu, bu yetki kimdedir? Sadece Allah'tadır, yani Allah'ın yetkisini kullanır. Onun için bunları çok iyi kavramak lazım. Yani batıda insanlar niye ateist oluyor? Bunu ancak bunları öğrendiğiniz zaman anlarsınız. Çünkü onlar da Tanrı dediğiniz zaman, bizimkiler, yani biz Türkler olarak Tanrı deyince Allah'tan başkasını hatırlamayız. Ama Hristiyan alemde Tanrı dediğiniz zaman kilise akla gelir, İsa akla gelir, İsa'yı temsil eden papa akla gelir ve papazlar akla gelirler. Onun için o insanlar bunu reddediyorlar. Evet. İstersen papaya karşılık bizim kutbu azami bir oku. Hemen oradadır. Şimdi bizim demeyelim de yani mecburen onlara çünkü kendilerine müslüman diyorlar onlar da. Okuyun, okuyalım bakalım ki nedir şey? Yani bugün Kutbul-i İrşad. Efendim, ha, kut, ha. Şimdi şimdi Kutbu Azam'ın bir altı Kutbul-i İrşad. Kutbul-i şimdi herkesin biliyorsunuz bütün tarikat ve cemaatler İmam Rabbaniye ne yapar? Çok büyük bir yetki verirler. Ona nedirler derler İmam Rabbaniye? Müceddidi Elfisani, ikinci binin yenileyicisi. Bunlar neyi yenilemişler görün. Bakın yeniledikleri şey ne? kutb İrşat şey. İmam Rabbani'nin sözünü okuyacağız şimdi oku. İmam Rabbani'ye göre kutbul İrşat son derece az bulunur. Uzun zamanlar ve asırlar geçtikten sonra ortaya çıkar. Hidayet ve zuhurunun nuru ile karanlık cihanı aydınlatır. Onun irşadı bütün cihane yaygındır pek papa ne dedi az önce? Bütün dünyada Allah'ın verdiği yetkiyi kullanır. Evet. Arş'tan yeryüzünün merkezine kadar her kime rüşt, hidayet, iman ve marifet ulaşırsa onun yolundan ulaşır ve ondan alınır. Bak. Arş'tan bir daha o kısmı dikkat edin. Yer arş'tan yeryüzünün merkezine kadar her kime rüşt, hidayet, iman ve marifet ulaşırsa onun yolundan ulaşır ve ondan alınır. Tabi Cenab-ı Hakk'ın haşa bunlardan haberi yok. <gülüyor> Allahü Teala Resulüne ne diyor? ''İnneke la tehdi men ahbebb'' ''Velakinne Allahe yehdi men yeşâ'' Sen istediğin yola getiremez. Ama Allah hidayeti tercih edeni yola getirir. Niye? ''Ve huve a'lemu bil muhtedin'' Kimin yola geldiğini en iyi o bilir. Sen ancak tahmin edersin. Ama bunlar öyle değil. Kime, gökten yerine kadar, kime hidayet, rüşt, olgunluk, şu bu falan işte ancak onun vasıtasıyla oluyor ama ondan alınıyor. Allah'tan alınarak değil, ondan alınıyor. Şimdi bu papayla yarışacak noktada değil mi? Devam edin. Bu İmam Rabbani'nin mektubatından. Evet. O'nun aracılığı olmadan bu devlet kimseye nasip olmaz. Bak, o olmadan kimseyi hidayete eremiyor. Ama bundan sonra seni dinleyin esas. Bunlar buraya kadar hafif. Giderek dozu artırıyor. O'na yönelen ve samimiyetle inanan Bak, yahut... Inan, kime inanılacak görüyor musunuz? O'na inanma, O'na yönelmek. Evet devam et. O'na yönelen ve samimiyetle inanan yahut O'nun yöneldiği talibin yönelme sırasında sanki kalbinden bir pencere açılır ve bu yoldan yöneliş ve samimiyetin nispetinden nasip alır ve doyar. İnkar ettiği için değil de onu tanımadığı, bilmediği için doğrudan Allah'ın zikriyle meşgul olan ve gönlünü Allah'a yönelten kimse de ondan istifade ederler ancak birinci durumdaki istifade daha ziyadedir. Şimdi kim daha üstte? Allah, Allah mu? Bu Kesin bu üste. Işte. Çünkü diyor ki inkar ettiğin için değil de onu tanımadığı için Allah'a yönelirse istifade eder ama istifadesi azdır diyor. Bir de inkar edersen şimdi bakalım. Kutbu inkar eden yahut ondan rahatsız olsalar bile e, kutbu inkar eden yahut ondan rahatsız olan kimselere gelince Allah'ı zikirle meşgul olsalar bile gerçek rüşt ve hidayetten mahrum olurlar. Bak, Müslüman olmak mümkün değil. Görüyor musunuz? Şimdi hani siz Fetullah Gülen'i tek sen ne alakası var kardeşim? İşte bakın İmam Rabbani dedim mi? Bütün tarikatlar ayağa kalkar değil mi? E buyurun işte bu İmam Rabbani Peki bu yapının gidip de Hristiyanlarla işbirliği yapmasından daha tabii ne olabilir? Çok son derece olawan bir şey, doğru bir şeydir yani. Evet. <gülüyor> tamam mı? Kutu, mi? Kutupla Gauss da var. Ha. İstersen bir de Kutbu oku. Kutup da en büyük. Ya veri. da, da Gauss oku. Gavs. Yok, bu da e, şey güzel bir şey. <gülüyor> Kutup en büyük veli olarak bilinir. Tarikatçılara göre erenlerin başı ve Allah'ın izniyle kainatta tasarruf ah, sahibidir. Bakın. Yani evreni yönetmede yetki sahibidir. He. Ah, kainat, kainatı yönetmede yetki sahibi, tasarruf sahibi. İşte baş imam bundan dolayı deniyor tamam mı? Şimdi yanında sağında, sonunda da imamlar var. Dikkat. Onun için baş imam. 2. 3. imam var. Devam et. Gaus, tarikatçıların darda kalınca sığındıkları ve yardım istedikleri kutuptur. Darda kalan sufiler yetiş ya Gaus diye Gaus'a sığınırlar. Gaus olarak bilinenler esma ve sıfat ilahi mazharı sayılırlar. Allah'ın bütün isim ve sıfatlar onların üzerinde oluşuyor. Evet. Yani Allah'ın isim ve sıfatlarının onların <gülüyor> şahsında ortaya çıktığına inanırlar. Abdülkadir Geylani, Gavs-ı Azam. Yani en büyük Gavs olarak bilinir. Iki, Sonra Revasi... Yo, iki imam vardı onu atladın galiba. İmaman var. Sağında ve solunda. İmam-ı Yemin ve İmam-ı Yesar. Bu şeyde işte şimdi <gülüyor> Evet. Revasi var bir de. Yani şimdi bir hiyarak, o başıma orada kalmıyor ki, aşağısında e, üçler, yediler, kırklar, üç yüzler, artık dört binler geliyor. Yani müthiş bir kadro var. Acayip kadrolaşmışlar. Evet. Revasi dağlar, evtahat da direkler anlamına gelir. Onlara göre felaket zamanında kullar evtahat da evtahat da revasiye yönelir. Revasiyi de kutup idare eder. Kutuptan sonra gelen iki kişiye imam derler. İki tane imam var. tamam Bunlardan birine imam-ı yemin, Diğerine imamı Yesar adı verilir. Yani sağdaki imam, soldaki imam. Evet. İmamı yani sağdaki imam kutbun hükümlerine, imamı Yesar yani soldaki imam da hakikatine mazhar sayılır. Yani biri kutbun kararlarını, diğeri de gerçek yönünü bilir derler. Kutup ölünce yerine imamı Yesar geçer. Kutup ile iki imam üçleri oluşturur. Bunlardan başka sayıları sekiz veya 40 olan nüceba ile sayıları on veya üç yüz olan nükeba bulunduğu ve onların insanların iç dünyalarından haberdar olduğu kabul edilir. Evet. Şimdi siz Fetullah Bile'nin Kalbin Zümrüt Tepeleri kitabını okusanız bunlar ne ki? Gerçekten öyle, bunda çok hafif kalıyor. Evet. İşte şimdi Şeyler bu batıl inançlar şey gibi bulaşıcı hastalık gibi herkese yayılıyor. Siz bu yapının İslam'ı anlatmasını nasıl beklersiniz? Yani bunlardan birisine karşı çıkarken öbürüne sahip çıkarsanız burada kabul edilebilecek bir tarafı yok mu? Şimdi bir de bunlarda şu da vardır. Mesela bir Hakikati Muhammediye diye bir kavramları vardır. İstersen bir de onu oku. Aslında bütün o şey en baştaki imam Hakikati Muhammediye'yi temsil eder. Hakikati Muhammediye İsa anlayışının uyarlamasından ibarettir. Hakikati Muhammediye varoluşun başlangıcıdır. Onunla Allah aynı gerçeğin ön ve arka yüzleridir. <gülüyor> Allah'tan başka hiçbir şey yokken ilk defa hakikati Muhammediye var olmuş. Bütün yaratıklar ondan ve onun için yaratılmıştır. Bak, bütün yaratıklar ondan ve onun için. Evet. O bütün peygamberlerin ve velilerin ledünni ve batıni bilgileri aldıkları kaynaktır. Şimdi niye bu kadar dolduruluyor? Çünkü biraz sonra kutuk bunu te bunu temsil edecek de onun için bütün doldurmayı Resulullah'ın ismiyle yapıyorlar ki Haşa. Sonra onlara kimse ses çıkarmaz. Hani geçen hafta anlatmıştım ya işte mesela ben diyelim ki Yahya'yı burada övüyorum. Yahya şöyle iyidir, böyle iyidir. Fatih'i övüyorum. Ondan sonra diyorum ki işte benim talebimdir. Şimdi onları ne kadar çok översem benim beni övmeye gerek kalmaz. Öyle değil mi? İşte bu yapı bu. Devam et. Nasıl insan-ı kamil geliyor? Zaten insan-ı kamil bambaşka bir şeydir. Yani insanlar zanneder ki olgun insan ne alakası var? Mehmet. Bu insanı ı kamil hani birçok kimse insan-ı kamil terimini olgun ve örnek insan diye algılar. Ama tarikatlar bu terimle Katoliklerdeki kilise inancına benzer bir inanç oluşturmuşlardır. Kilise nasıl yaşayan İsa ise onlara göre insanı kamil de yaşayan hakikati Muhammediyedir. Her tarikat insanı kamil yaşayan hakikati Muhammediyedir. Her tarikat kendi şeyhini insanı kamil bilir. Derler ki insanı kamil alemde daima vardır. Birden fazla olmaz. İnsanı kamil için mülkte, melekûtta ve ceberûtta hiçbir şey gizli değildir. Bak, mülkte, melekûtta, ceberûtta. Mülk, mülk Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki hakimiyeti, melekût göklerdeki hakimiyeti. Ceberût işte Cenab-ı Hakk'ın şey yetkisi, evet. Orada hiçbir şey gizli değildir. Bak, her şey onlar şey. Mesela Şey'e nispet edilen bir kitap vardır. Abdülkadir Geylani'ye o der ki, şimdi eskiden biliyorsunuz dünyanın balığın sırtında olduğuna inandırdı. Benim bir elim balığın karnında, öbür elim yedi göğün üstünde diyor. Bu iki arasında benden habersiz hiçbir şey olmaz diyor. Evet. Devam et. O eşyayı ve eşyanın hikmetini olduğu gibi bilir. Bu hakikat her devirde değişen isim ve suretlerde peygamber veya veli olarak ortaya çıkar. Her devirde değişen isim ve suretlerde peygamber veya veli olarak ortaya çıkar. Peygamber bitti, şimdi veli. Evet. Şimdi bir de bu şey var. Her devirde ortaya çıkıyor ama aynı şey ortaya çıkıyor. Değişik şeylerle, değişik bedenlerle çıkıyor. Ama ortaya çıkan aynısı. Buna ne derler? reenkarnasyon derler. İşte Said Nursi diyor ki, ben şu anda 80. bedenimdeyim diyor. Çünkü kendisinin Hakkati Muhammediye'yi temsil ettiğini, insanı kâmil olduğunu söylüyor. Ben diyor ferdiyet makamındayım, Ferdiye teklik demektir, birlik. Birlik kimindir? Allah'a aittir. Ben şu anda 80. bedenimdeyim diyor. O öbür bedenler bir araya gelse, birbirini tanımazlar diyor. Her defasında farklı beden olduğu için ama bundan sonra da gelmeye devam edeceğim." diyor. Evet. Neyse, burada şunu tekrar edeyim. <gülüyor> bu yapıyı temizlemedikten sonra Müslümanların içerisinin her tarafını kanserden çok daha kötü bir şekilde bu hurafeler sarmış. Müslümanlar sömürülmekten kurtulamazlar. Çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı çok büyük suç içerisindedirler. Allah'ın kelamı ellerinde olduğu halde din adına işlenen cinayetleri görüyorsunuz işte. Evet. Peki şimdi <gülüyor> burada allah Teala diyor ki ''Kul yâ ehlel kitâbi teâle vilâ kelimetin sevâin beynenâ ve beynukum ellâ ne'abûde illallah'' ''De ki ey ehli kitap bizim de sizin aranızda işit olan o kelimeye gelin. Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Bunu, bu tarikatlar, bu cemaatler söyleyebilir mi? Önce kendilerini düzeltecekler ki ondan sonra söylesin. Bunu ancak Allah'a ortak koşmayan, Kur'an-ı Kerim'e inanan ve güvenen kimseler söyleyebilir. Evet. Şeyde Vatikan'a gittiğimizde gitsem bakın da 2009'da gitmişiz oraya. Şey Bana Vatikan Başbakanı Jean-Louis Pierre Turan dedi ki, sen bize müşrik diyorsun dedi, biz müşrik değiliz. Ben diyorum ki, Allah'a da Papa diyorsunuz, Papaya da Papa diyorsunuz. O gökteki babanız, bu yerdeki babanız, şirk değildir de nedir deyince susuyorlar. Sonra anlatmaya başladı, biraz güldüm, utandı, devam ettiremedi. Çünkü herkes biliyor ne mal olduğunu. Şimdi <gülüyor> bu işte diyor ki, "Gülye ehl-i Kitap Teala bile kelimetin sebebinin beyine ne ve beyin kum De ki, "Ehl-i Kitap ikimizin arasındaki ortak olan kelimeye gelin." "Allah ne abu de illallah Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Müslümanlar adını ol oluşan o yapı tamamen işte paralel din, değil mi? Paralel din. Çünkü Allah'ın yerine geçen bir işte insanı kamilleri de var. Bütün Cenab-ı Hakk'ın meleklerini şunu bunu emri emirleri altına alan yapıları var. Yaver. Ve la yetekhiz bed'na bed'en min dunillah. Allah'tan önce birimiz diğerlerini rabler edinmeyelim. İşte o yapıyı da gördünüz. Mesela şeyde, orada bir de papaz vardır. Papaz da Allah'tan aldığı yetkiyle insanları dine sokup, dine, dinden çıkarabiliyor. Dine sokuyor. Çünkü şey tamamen yetki onlarda eğer onlar dine sokarlarsa adam Hristiyan olur. Sokmazlarsa olmaz. Bir papaz gelmişti. Doktora yapmak istiyordu. O zaman benim yanıma gelmişti. Ben Dünya, Dünya Dinleri Büyük ve Kültürü Bölümü başkanıydım. Onunla yaptığımız sohbette dedim ki bir adam kiliseye devam etse de vaftiz olmasa ama sizin bütün inancınızı kabul etse, imkanı ölçüsünde size yardımcı olsa, bu kişi öldüğü zaman nereye gider dedi, cehenneme. Niye dedim, çünkü biz dedi onu vaftiz etmedik yani, onu Hristiyan yapmadık ki dedi. Peki dedim e, çocuklar dedim doğuyor siz vaftiz ediyorsunuz ondan sonra da kiliseye düşman oluyorlar bunlar ölseler nereye gider cennete dedi niye vaftiz etti Yahudize e, ne oluyor ilk günah ortadan kalkıyor kim işlemiş dedim o ilk günah Adem e, Adem'in çocuğun günahından bunlara ne dedim e, ne bilelim, belki şey yapıyor ondan sonra <gülüyor> peki dedim o adam. Hristiyan olmak için, vaftiz edilmek için papa, papaza başvursa, papaz da kabul etmese, o arada aralarında bir anlaşmazlık olsa da ben seni vaftiz etmiyorum dese ne yapacak? E gitsin başka kilisede vaftiz olsun. Tamam dedim. Öbür kiliseye giderken yolda trafik kazası oldu öldü. Ne olacak dedim? Dedi, cehenneme gider. Peki dedim şimdi dedim Hristiyanlar Müslüman oluyorlar. ''Bunlar size göre Müslüman mıdır?'' dedim. ''Hayır değildir.'' dedi. ''Niye?'' ''Biz onları kiliseden çıkarmadık ki.'' dedi. <gülüyor> ''Adam Müslüman olma hakkı da yok yani. Kiliseden çıkarmadık ki.'' dedi. ''Ya bu kimin dini?'' Bakın kendilerini nasıl Allah'ın yerine koymuşlar, görüyor musunuz? Adım adım. Bizde de biliyorsunuz el alma denen bir şeyle bunun benzeri yapılır. Evet. ''Fein tevallâ fegûluşhedû bi'enna muslimûn'' Eğer yüz çevirirlerse deyin ki şahit olun biz müslümanlar. Dolayısıyla biz bu sözü tarikatları da cemaatleri de söylemek zorundayız. Farkları yok bakın. Ama bunların hangisine sorsan la ilaha illallah derler. Muhammedur Resulullah da derler. İşte bakın de. Katolik lisesi de diyor La ilahe illallah İsa Rasulullah diyor. Ya ama bu, sadece bu şey yapmaz, bunun için doldurmak lazım. Öyle boşu boşu olmaz. Önünüze boş tabağı koydular, bir de kaşık verdiler diye yemeği. Abi kardeşim, tabağı mı yiyeceğim ben ya? Yani? İçerisini doldurmak gerekir. Ya da yemek doldur, yemek koymuşlar, bir de zehir katmışlar. Nasıl yiyeceğim ben? Onun için aramızda ortak olan kelimeye gelin sözünü bizim Hristiyanlarla birlikte tarikat ve cemaatlere de söylemek mecburiyetimiz var. Eğer gelmezlerse, işte gördünüz yani yapının nasıl aynı olduğunu gördünüz. فَاِنْ تَوَالَّوْا يُسْتَوَرِلَرْلَرْسَا فَقُولُشْهَدُوا enne Müslimûn, deyin ki şahit olun biz Müslümanlarız. Ne demek? Biz Allah'a teslim olmuş kişileriz. Allah ne diyorsa onu yapıyoruz. Şimdi bunlara bunu nereden çıkardınız, nasıl oluyor dediğiniz zaman diyor ki Allah Allah yapamaz mı, edemez mi? Allah'ın gücüyle delil getiriyor. Bizde i̇şte ben bu Tarikatlar bakış kitabını yazarken görüştüğüm şehirlerden birisi dedi ki. Ben yani sordum, deliliniz ne? Allah'ın kudreti dedi. Gücü yetmez mi böyle yapmaya? Peki dedim, Allah'ın seni fare yapmaya gücü yeter mi dedim. Yeter dedi, o zaman bundan sonra ben sana fare diyeyim dedim. Allah'ın gücüyle delil getirilir mi? Allah'ın gönderdiği kitap var biz ona uymak zorundayız kendi kafamıza göre olmaz bu iş. Evet. Ya ehli kitap. Şimdi mesela dikkat ederseniz bunlar din büyüklerini kimseye vermezler. Yani lafta hiçbiriniz onlara yaklaşamazsınız. En dindarlar bunlardır. şey onlardan sorulur. Çünkü Allah'ın yerine geçiyorlar ya. Doğru yolun üstünde oturan kişinin doğru yola mensup gözükmesi lazım, başka çaresi yok. Ya ehl-el kitap lime tuhaaccûne fi İbrahim Niye siz İbrahim konusunda tartışıyorsunuz? ve ma unzilihdil tevratu vel incîlu İlla min badihi Tevrat ve İncil ondan sonra indirildi. Tevrat da İbrahim Aleyhisselam zamanında yok. İncil de. E فلا Aklınızı kullanmıyor musunuz? Böyle bir şey yoktu. Ondan sonra bakın şu ayeti okuyacağım. Biz bunu bir yerden biliyoruz diyeceksiniz. Ha ondan sonrasıymış. Bundan bu şey okuyacağım ayetten sonrasıyız. Ha Hâ entum haula hayachtum fi ma lekum bihi ilm. Tamam şimdi siz bildiğiniz konularda tartışıyorsunuz. Tartışın problem değil. Ama felimetu haddune fi ma lekum bihi ilm. Bilmediğiniz konularda niye karşılıklı tartışmalar yapıyorsunuz? İşte mesela bu mevkiler makamları bir takım şeyler hiçbir tamamı Kur'an-ı Kerim'e aykırı, tamamı şirk tamamı insanları yoldan çıkaran şeyler ama biliyorsunuz toplumda kendilerini en dindar olarak anlatanlar onlar o yapılardır değil mi? ''Vallâhu <gülüyor> yalemu ve entum la te'alâhu'' Allah bilir, siz bilemezsiniz. Onun için Allah ne diyorsa onu yapın, ona teslim olun. مَا كَانَ اِبْرَاهِيمُ ve la نَصْرَانِيَنْ İbrahim ne Yahudi de ne Hıristiyan'dı. Peki bu diyalogçular ne diyorlar kendilerine? İbrahim'i dinler diyorlar. Bak, Allahü Teala bilmiyor, onlar biliyorlar. Görüyor musunuz? Haşa. Allah'ın açık ayetine aykırı bir kavram oluşturuyorlar. İbrahim'i din. Allah ne diyor? İbrahim ne Yahudi ne de Hıristiyandı diyor. وَلَكِنْ كَانَ Hanifen مُسْلِمًا O dost doğru Allah'a teslim olmuş olan bir kişiydi. Öyle sizin gibi kendi kafasından hükümler uydurmazdı. Ve كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِنْ O bu müşriklerden de değildi. Peki, اِنَّ اَوْلَ النَّاسِبِ اِبْرَاهِيمَ İbrahim'e en yakın olanlar, insanlar içerisinde للذين اتبعوه ki ona uyanlardır hayatındayken İbrahim Aleyhisselam gibi yani ona uyan onun ümmeti bir de ve hada nebiyu bir de bu nebi Muhammed Sallallahu Aleyhi ve amenu bir de müminler yani demek ki Allah'ın emrettiği gibi inanırsak İbrahim Aleyhisselam en yakın olan kişiler olur. vallahu veliyul mu'minin Allah müminlerin dostudur. O zaman öyleyse kendinize dost, yardımcı aramanıza gerek yok. Cenab-ı Hakk'a dost olursanız, Allah'la ilişkilerinizi iyi yürütürseniz, Allah-u Teala size yardım eder. Bunun için yani İbrahim Aleyhisselam tek kişiydi ama tek kişilik bir orduydu. arkasına bakın biz Hayre İbrahim Aleyhisselam'dan bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim onu anlatıyor. Çünkü dimdik durdu, asla taviz vermedi, Allah'ın yolunda yürüdü ve büyük bir çığır açtı. Waddet <gülüyor> <gülüyor> ta'ifetu min ehli'l-kitab, ehli kitaptan bir grup şunu çok isterler. Ehl-i kitap ne demek? Yanında kitabı olan ya Müslümanlar da ehl-i Yani şu anlattığımız gruplar da öyledir. Yani hangisine sorsan Kur'an-ı Kerim'i reddetmez. Ama gelin Kur'an'a dediğiniz zaman biz anlamayız derler. Anlamayacağın şeyden Cenab-ı Hak seni nasıl soruyor Peki şu şu ayetler ne olacak? Hiç dinlemeye tahammülleri yoktur. Onlar hemen oradan kendi şeyhlerinin konuşmalarına geçerler. <gülüyor> Bunlar çok isterler ki lev kum, keşke sizi de saptırabilseler. Keşke saptırabilseler. Ve ma yudillune illa enfusuhum kendilerinden başkasını saptıramazlar. Ve ma yeshurun ama bunun da şuurunda değillerdir. Bunu da kavrayamazlar. Anlayamazlar bunu. Çünkü o kendi yalanları kendilerini de etkilemiştir. Bir şey söylerler, çarşının başında bir yalan söylersen, çarşının aşağısına inceye kadar sen de inanmaya başlarsın. Yani insanlar çoğu olsun kendi yalanlarına kendilerini de inandırıyorlar bir yalan dünya oluşt oluşturuyorlar ve o, o dünyanın mensubu olarak yürüyüp gidiyorlar. İsteriz ki bunlar bu dünyadayken uyansınlar. Evet, şeyde az önce bu Hakkati Muhammediye diye geçti, şeyhlerden bir tanesi şu anda yaşıyor. Kitabın dipnotunda vardır. O işte Abdülaziz Hoca'nın Söylediğine aykırı bizim bir davranışımız yoktur diye müritlerine söylüyormuş. Dolayısıyla dergilerini bana gönderiyordu eskiden her ay. Ben de hiç okuyamıyordum ama bir gün okuyayım dedim, şey var e, Kutlu Doğum Haftası oluşturuldu ya, o da zaten büyük bir hurafe hasta haftasına dönüştü maalesef. Eee <gülüyor> Orada Resulullah anlatıyor, diyor ki, Ahad Ahmet'tir. Ki mim eder fark, o mim içte olur, bütün cihan gharg, Ahad Allah'tır diyor. Şimdi Bakın, Ahad Allah'tır, Ahad Ahmet'tir. Ahmet kim? Resulullah. Ahad Allah'tır, Ahad Ahmet'tir dediğiniz zaman üçüncü cümle ne olur? Ahmet Allah'tır olur değil mi? Şimdi şey yaptım, onun bir müridi var, bir iş adamı. Ben de tanıyorum kendisini. Ona telefon açtım, kendisi yoktu. Özel kalem müdürü vardı. Ona dedim ki Hocaefendi burada mı dedim, ismini söylemeye lüzum yok. Evet dedi. İşte bu akşam dediği şeyde şu Beyazıt'ın arka tarafında, orada bir yerde bir müridin evinde sohbet var." dedi. Peki dedim, ben onunla görüşmek istiyorum, irtibatı sağlar mısın? Tamam dedi, sağladı. Sonra yaslı namazında Süleymaniye Camii'ne onun bir müridi geldi, kartık gittik oraya. Yani gittik oraya, etrafı ıssız yani gündüzün o kadar hareketli olan o bölgede gece hiç kimse yok. Neyse içeri girdik, içerisi tıklım tıklım dolu. Sonra dedim ki ha tabii kendi şeyden de çağırmış, kurmaylarını da çağırmış benim gideceğimi duyduğu için. Derginin müdürü de orada. <gülüyor> dedim dedim ya bana derginiz geldi. Bu ne biçim bir şey? Ahad Ahmet'tir. Mim fark eder. Omim'de mim, bütün cihan var. Bu ne ya? ''Böyle bir inanç olur mu?'' dedim ya. ''Hocam sevgidendir.'' dedi. Kendisi İlahi Fakültesi mezunu. ''Hocam sevgidendir.'' dedi. ''Ya nasıl sevgi, böyle böyle bir sevgi olur mu?'' dedim ya. Sen Resulullah'a şey yapmışsın, Allah haline getirmişsin. Halbuki biz inancımızda onun Allah'ın kulu ve kölesi olduğuna inanmak zorundayız. ''Çok rica ederim o yüce Rasule nasıl kul?'' dersiniz. Yahu dedim sen ve yanında da birkaç kişi. Ya siz Arapça bilmeyen insanlar değilsiniz. Söyleyeyim bakayım. Arapçada apt kelimesinin anlamı nedir dedim. Öyle olsa da öyle dememek lazım dedim. Tövbe estağfurullah. Şimdi epeyce konuştuktan sonra dedim ki bak. Şimdi dedim bir tane sen doktor bir bir doktor olsa, baksa sende bir hastalık görse, seni üzmemek için hoca efendi maşallah çok iyisin, çok iyisin, dese mi senin dostundur? Sende önemli bir rahatsızlık görüyorum, bir seni muayene edeyim, istersen bir de muayenehaneye gidelim, bir takım cihazlara falan koyayım, sende bir ciddi bir rahatsızlık var galiba, dese mi dostundur? Dedim. Dedi ki ikincisi benim dostum, ha işte ben o ikincisiyim dedim. Senin bu inançta kafir olduğunu, cehennemlik olduğunu bildiğim için kurtarmaya geldim seni dedim. Tüm mültecilerin yanında. Senin cehennemlik olduğunu bildiğim için dedim seni kurtarmaya geldim. Onun için bu dünyada benden daha iyi dostun yoktur dedim. Allah asma dedim, çıktım geldim. Ama sağ olsunlar arabayla eve getirmeyi ihmal etmediler. Yani o, o insanlıklarını unutmamak lazım. Ama bugün olmuş, vazgeçmediler. Belki bunu yapalı, 15 seneden fazla olmuştur. Ne 15 senesi? O zaman üniversiteye geçmemiştim. Müftülükteydim. 1997'de üniversiteye geçtim. Şu anda ne? 17 sene ediyor değil mi? Oo, 20 sene olmuş. <gülüyor> evet. Neyse şimdi bak burada görüyorsunuz <gülüyor> Hristiyanlık yapısı şey yapmış. Şimdi deniyor ki efendim Gülen cemaati nasıl olur da onlarla işbirliği yapar? Ya o de öyle demeyin. Nasıl olur da yapmaz deyin. Aynı inancı paylaşıyorlar kardeşim. Başka ne bekliyorsunuz siz? Peki efendim o kötü de bu iyi. Kusura bakmayın. Bu Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbeder. Şeyden beri, bu Abbasilerden beri oluşmuş olan paralel din temizlenmedikçe Müslümanların bir problem çözmeleri veya herhangi bir konuda başarılı olmaları mümkün değildir. Onlar çözümlerini kendilerini sömürenlerden ararlar. Arar, başka bir şeyden bugün olduğu gibi. Cenab-ı Hakkın sizin baş düşmanınızdır dediği kişilerden ararlar. Allahü Teala ne diyor şeyde? Ali İmran bin kaçinci ayet oldun evvah. Ya yel din amenu, in ferikan min yel dinu ve türk kitap. Ya ruddukum badi imanikum kafirin. O ehli kitaptan herhangi bir gruba boyun eğerseniz imanınızdan sonra sizi kafirler yaparlar. Başka kaç? Ali İmran 100. ayet. Peki, bir ara veriyoruz.